Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu mübarek surenin sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Yüzüncü ayeti kerimede hatırınızda olduğu üzere Cenab-ı Allah diyor ki Hiçbir nefis Allah'ın izni olmaksızın ölmez. Allah'ın olmaksızın ölmez. Tabi bu hakikate inanan bir kimse, bu imanın neticesinde hayatını da ona göre şekillendirir. Dolayısıyla hak olarak yapması gereken veya üzerinde vazife olan bir işi yaptığı zaman, yahu bu acaba arkasından şöyle bir tehlike getirir miyim? diye mümin bunu hesap ederek o hakkı işlemekten geri kalmaz niçin? çünkü her şey Allah'ın elbedir her şey Allah'ın emriyle olur ve hiçbir zaman Allah'ın izni olmadan ben ölmem dolayısıyla mümin diyelim ki Allah yolunda cihad edecektir Allah yolunda bir iş yapacaktır Allah yolunda bir hizmette bulunacaktır bir hakkı yüceltecektir bir batılı ortadan kaldıracaktır dini adına, Müslümanlar adına, insanlık adına hayırlı bir iş yapacaktır. Güzel bir iş yapacaktır. Bundan dolayı başına gelecek olan tehlikeler dolayısıyla yapması gerektiğine inandığı o işten vazgeçmez. Çünkü müminle inanız kulle yusibena illa ma كتب الله له. Deki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize gelip çatmaz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne demiş Abdullah bin Abbas'a Şunu bil ki bütün insanlar bir araya gelse Sana bir hususta faydalı olmak isteseler Allah'ın sana yazmış olduğu bir husus dışında Sana fayda sağlayamazlar. Yine bütün insanlar bir araya gelse Sana bir hususta zarar vermek isteseler Allah'ın senin için yazıp takdir etmiş olduğu Bir hususun dışında sana bir fayda sağlayamazlar. Çünkü diyor. Sahifeler katlanmış, mürekkep kurumuştur. Yani ilahi takdir tesbit edilmiş, her şey olmuş bitmiştir. Lukman aleyhisselam da oğluna öğüt verirken ne diyor? "Emur bil ma'ruf ve enha ani'l münker ve sabır ala ma asabak. İn zalike min azm'il umur." İyiliği emret, kötülükten sakındır, bunu yaparken başına gelecek musibetlere de sabret. Çünkü bu azmedilmeye, kararlılık kalınmaya, davranmaya değer olan önemli büyük işlerdendir. diyor. Fakat diyor Cenab-ı Allah ayetin devamında, akletmeyen o kimselerin üzerine murdarlığı yani azabı bırakır. Akletmeyenler kimler? Bu hakikatleri idrak etmedikleri için hakkın emrettiği şekilde hareket etmeyenler. Doğru hal ve tavırlar takınmayanlar demek. <Gülüyor> Cenab-ı Allah peygamberine şunları söylemesini emrediyor. Kul inzuru Hele bir bakın göklerde ve yerde neler var. Ama ve ma an kavmin İman etmeyen bir topluluğa ayetler, ilahi belgeler, alametler, deliller ve uyarıların bir faydası olmaz veya ne fayda verir ki bunlar diyor Cenab-ı Allah. O halde, o halde ilahi ayetleri gördüğümüz yerde duyduğumuz yerde veya uyarıları duyduğumuz yerde evvela kendimizi bir yoklamamız lazım. Ki bunlardan olmayalım. Bu ayetler, bu belgeler benim üzerimde nasıl bir etki bırakıyor? Beni Halim güzelse daha da güzelleştirmeye, o ayetlere, o belgelere, uyarılara uygunsa onlara gerektiği gibi riayet etmeye, bunu sürdürmeye teşvik ediyor mu, uyarılarıyla beni uyarıp kendime getiriyor mu diye ilahi buyruklara muhatap olan herkes akletmeyenlerden olmak korkusuyla kendisini bir yoklamalıdır. Bu ayetler ve bu uyarıların bana etkisi ne oldu veya nedir diye bu soruyu her bir ayet ve her bir ilahi uyarıyla karşı karşıya kaldığımızda mutlaka sormalıyız. Ve böylelikle imanımızı ve mümin olarak duruşumuzu ne yapmalıyız değerlendirmeliyiz. İşte geçen dersimizde kısaca bu ayet-i kerimeleri görmüş ve dersimiz buradan nihayete ermişti. Şimdi bunun devamı olarak bakın Cenab-ı Allah iman etmeyip akletmeyenler, ayetlerden ve uyarılardan etkilenmeyenler hakkında neler söylüyor? فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ min قَبْلِهِمْ Acaba bunlar da yani bizim peygamberimize indirdiğimiz bu ilahi ayetlerden, onların bu peygamberimizin kendilerine getirdiği uyarılardan etkilenmeyen, bunlara muhatap olduğu halde hiç duymamış gibi kulak asmayıp geçen kimseler ve benzerleri, kendilerinden önce geçip gitmiş kimselerin başına gelen musibetlerin, bir benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Kimdi kendilerinden önce geçenler? Öncelik sırasına göre, uzaklığına göre daha doğrusu zaman itibariyle öncelik, bulunduğumuz noktaya göre uzaklık itibariyle. Söyleyecek olursak, Nuh kavmi var. Hatırlayın bakalım ne geldi başlarına. Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık uyarılarına, tebliğlerine rağmen kulak asmadılar. Ne sabır yarım Ne metanet, ne kararlılık, ne iman. 950 yıl. Şimdi biz günümüzde İslam'a davet ettiğini kabul edenler, başkalarına İslam'ı anlattıklarını düşünenler Gider birisine iki kelime söyler. Zannediyor ki Allah mecbur. O iki söz söyledi ya hemen tersini halk etsin. 180 derece dönsün. Hayatını değiştirsin. Yok öyle bir şey kardeşim. Allah nasibi olana, azmi olana nasip eder. Sonra sen insanları Müslüman etmek için davet etmiyorsun ki. O Müslüman oldu, Allah senin amelini kabul etmedi. Ne yapacaksın? Ne faydası olacak onun Müslüman olmasının sana? Veya İslami yaşantıya girmesinin... Sen, amelinin Allah tarafından kabul edilecek nitelikte olmasına gayret edeceksin. Buna dikkat edeceksin. Bunun için öğrenmen gerekeni öğreneceksin. Gerektiği gibi amelini yapacaksın kalbini Allah'ın murakabası altında kontrol edeceksin. İhlasını, samimiyetini yoklayacaksın. Ondan sonra da Cenab-ı Allah dilediğini halk edecek. Eğer her tebliğin ulaştığı kimsenin hidayet bulması gerekiyor, gerekiyor olsaydı Peygamber Aleyhisselam'dan bu yana, hatta Adem Aleyhisselam'dan bu yana hiç kimsenin kafir olmaması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Sen vazifeni yapacaksın. Nuh Aleyhisselam gibi. Vazifesini yaptı. 950 yıl bir avuç insan onunla gemiye bindi. Nuh Aleyhisselam'ın nübüvvetine haşa alev mi geldi? Gölge mi düştü? Onun nübüvvet şerefinde bir eksilme mi var? Asla. Ulul azm peygamberlerdendir. En büyük peygamberlerin başında geliyor arasında geliyor. Başka kimler var? At kavmi var. Semut kavmi var. Hicra ashabı var. Varolu var. Firavun var. Nemrut var. Çağımızdan türlü türlü helak emareleri var. Yapıldığı zaman denize atıldığı, konulduğu zaman bu gemi hiçbir şekilde batmaz diye gemiye konulduğu zaman fıskın fujurun Allah'a karşı kafa tutmanın ifade Ha doluştu titanik gemisi daha bilmem kaç bin mi, milyon almadan ha, bir buz dağıyla alabura oldu Allah Allah oldu. Eseri yok. Bunlar ibrettir. Helat sebepleridir. Daha doğrusu helat göstergeleridir. Kendimizden önce geçenlerin başına gelen örnekler. ...misaller... ...bunlara bakacağız... ...bunları hatırlayacağız... ...hatırlayacağız ki... ...Cenab-ı Allah'ın azametini... ...kudretini... ...cezalandırmak ve mükafatlandırmak... ...kudretini... ...hatırımıza getireceğiz... ...O'nun kulu olduğumuzu unutmayacağız... ...O'nun önündeki aczimizin... ...sonsuzluğunu... ...nihailiğini fark edeceğiz... ...ve kulluğun şuur ve ferasetiyle hadiselere, olaylara bakacağız. Geçmişlerin başına gelen bu musibetlerin bir benzerlerinin başımıza gelmemesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Madem onlar başka bir şey beklemiyorlar o halde قُلْ فَنْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Ey Muhammed de ki o halde siz de bekleyin. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerden olacağım. Yani ey Muhammed diyorlardı aleyhissalatü vesselam. Doğruysan bizi kendisiyle tehdit ettiğin azap gelsin. Gelsin. Ha. Cenabı Allah da burada diyor ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a onların böyle demeleri seni üzmesin. Onlar istedikleri zaman değil. Biz istediğimiz zaman onları azaplandıracağız. Onlar istiyorlar diye biz onların emir kulu değiliz ki. Bizim bir kaderimiz var diyor Cenabı Allah. Bir hükmüm var benim. Bir kaderim var. Benim hüküm ve kaderim Birilerinin kendi kendilerine göre Meydan okumalarıyla Veya azabımı yalanlamak gibi Nubuvvetimi gönderdiğim Nebiyi peygamberi yalanlamak gibi Bir takım densizlikleri sebebiyle Ben kaderimi değiştirecek Değilim diyor Cenab-ı Allah'ın kaderi Neyse o O şekilde gerçekleşir O şekilde ortaya çıkar Siz bekleyin o zaman diyor Ben de sizinle birlikte bekleyeceğim Siz Siz İnanmadığınız için bekliyorsunuz. Yalanlar, yalan çıkar diye bekliyorsunuz. Ben de Allah'ın bana vadettiği zalimlerden intikam alacağına dair vadinin hak olduğuna inanarak bekleyeceğim. İkimiz de bekliyoruz ama iki bekleyiş arasında fark var. Birisinin bekleyişi kendisi için felakettir. Öbürünün bekleyişi imanın yakınının bir göstergesidir. Çünkü bakın 103. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Summe nunecci rusulena ve'l-lezina amenu. Kezalik hakkan aleyna nunjil Ya. Sonra rasullerimizi, peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. zaten müminleri kurtarmak bu şekilde bizim üzerimizde bir haktır. Biz bunu kendimize bir hak olarak tespit ettik. Bunu vazifemiz bildik yani ifade elde ise. Kafirlere gelen azap kesinlikle müminlere gelmez. Hatta bazen Kafirlere küfürleri dolayısıyla değil İlahi takdir dolayısıyla Söz gelimi bir örnek verecek olursak Deprem dolayısıyla Hem kafir hem mümin helak edilebilir Hatta Aynı binada bile bulunabilirler Fakat O depremde Zahiren bizim için bir ve tek görünen o hadisede o iki kişinin ölümü farklıdır. O iki kişinin o depremde hayatlarının son bulma şekli tarzı mahiyeti tamamen ayrıdır. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah Rasullerini ve müminleri kurtaracağını, kötü akıbetten, kötü sonuçtan muhafaza buyuracağını vaat etmiştir. Müminleri azaptan kurtarmak gerek Dünyevi azaptan gerek ukrevi azaptan kurtarmak Allahü Teala'nın bu gibi hallerde nedir? Üzerindeki bir hakkıdır. Allah bunu kendisi üzerine bir hak almıştır. Yani iman gereği kurtarılması gereken kimseler imanlarıyla ne olurlar? Kurtulurlar. İman o kadar ehemmiyetli ve büyüktür ki zerresi bile Zerre bile hadis-i şeriflerle sabit, kişiyi ebedi olarak cehennemde kalmaktan muhafaza etmeye yeter. Onun için imanı azami ölçülerde elde etmeye, sahiplenmeye ve bunu muhafaza etmeye bütün gücümüz ve gayretimizle dikkat edelim. Bunun bir takım yolları var. Bu yolların başında imanı, imanın esaslarını, rükunlarını, imanı bozan halleri, sağlamlaştıran özellikleri bilmekten başlar. Arkasından imanın gereği olan, farz olan amelleri tavizsiz, herhangi bir sıradan mazerete meydan bırakmadan işlemek, Haramlardan kesinlikle uzak durmak. Haram lokma yememekten başlamak üzere. Günümüzde en yaygın olan musibetlerin başında bu gelir. Ve müminin özellikleri ayet etmesi gereken günlük hayatında farzların başında bu vardır. Haram lokma yemeyeceksin, kazanmayacaksın, yedirmeyeceksin. helalinden kazanmak ibadetlerin en büyüğüdür kimseye yük olmamak külfet olmamak da ibadetlerin en büyüğüdür cihattır bunlar peygamber aleyhissalatü selam bunlara cihat diyor bunlara dikkat ettiğiniz vakit Allah'ın izniyle imanımız ana esaslarıyla rükülleriyle muhafaza edilir bunu takviye etmenin yolları nelerdir tasadduktan, infaktan, çaresizlere, muhtaçlara, yoksullara, yardıma, her türlü yardıma, ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmaktan, marufu ve iyiliği karşılıksız olarak yapmaktan tutun, geceleyin namaz kılmaya, nafile namazlara ibadetleri sürdürmeye varıncaya kadar. Bunların hepsi imanı besler. Düşünün ki, çok çok suya beslenmeye ihtiyacı olan bir ağaç yetiştiriyorsunuz. Veya hem suya hem güneşe hem güzel toprağa hem güzel havaya temiz hava vesaire ihtiyacı olan bir ağaç yetiştiriyorsunuz. İman öyle bir ağaçtır. Bunun diyelim ki suyu farz olan ibadetlerimizdir. Havası haramlardan kaçınmaktır. Efendim güneşi nafile ibadetlerin her türlüsünü yapmaktır vesaire. Bunlardan birileri eksik kalırsa o ağa canlı kalsa bile güzellikleri, mükemmellikleri azalır. Onun için imanımızı her geçen vakitte her vesileyle daha da takviye etmek. Onun o güzel ağacını, o güzel ağacını mümkün olduğu kadar her bakımdan mükemmel bir e, mahsul olarak yetiştirmek ve muhafaza etmek icap ediyor. Bunun için bunu yapabildiğimiz takdirde de bilelim ki Allahü Teala veya yapabildiğimiz oranda da bilelim ki Allahü Teala yanımızdadır ve bizim yardımcımız olacaktır. Mümin imanını diri diri yaşadığı zaman, canlı canlı yaşadığı zaman Allah'ın yardımının da her zaman yanı başında olduğunu inanın, belki bir arkadaşının veya belki şu anda birbirimizi karşı karşıya gördüğümüzden daha çok Allah'ın yardımını yanımızda hissederiz. Şudur demezsiniz, diyemezsiniz, maddesini gösteremezsiniz ama şu anda birbirimizi en az hissettiğimiz kadar hissedebiliriz. El verir ki biz Allah'la beraber bu bilenim. Allah'la beraber olmak demek, Allah'ın istediği hayatı sürdürmek demektir. Allah'ın istediği gibi yaşamak demek ki. Hele bu cemiyette, hele beşeriyetin, af buyurun bir serkeş at gibi Allah'a ve İslam'a kaldırdığı bu zamanda, İslam'ı yaşamanın kıymeti o kadar büyük ki, bunu anlatmaktan diller aciz bana göre. Anlatılamaz. Kıymeti çok büyük bu dinin. İslam'ı yaşamanın değeri çok büyük. Bu değerlerimize sahip olun. İslam'ı yaşamak için ellerinizden bir şeyler kaybedeceler kaybı oluyorsa veya gidiyorsa buna üzülmeyin. Buna üzülmeyin. Çünkü İslam'ı yaşamak neticesinde elde ettiğiniz hayır ve bereket bilseniz de bilmeseniz de o kayıplarınızla hiç kıyas edilmeyecek kadar çok büyüktür çok büyüktür neden malum İslami hayatından fedakarlık yaparak elde edeceğini vehmettiğimiz elde edeceğimizi vehmettiğimiz ve düşündüğümüz o dünyevi menfaatimizi afiyetle tüketebileceğimizi kimin garantisi altındadır bu ama hayatımızı, dini hayatımızı tehlikeye sokarsak bunun azap ile neticelenme ihtimali çok yüksektir. Hemen yakından dönülmezse maalesef. Ve nereye kadar bizi sürükleyeceği belli olmaz. Belli olmaz. Onun için kesinlikle Allah'la böyle bir pazarlığa girmeyelim. Ya ben İslam'ı yaşıyorum ama bazı menfaatlerim de gidiyor gitmiyor Allah'ın senin için yazıp takdir ettiği senin eline gelecektir ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bakır Cenab-ı Allah diyor mahlukatı yaratmadan şu kadar 100 yıl önce tabii bu yıllar bizim yıllar değil bir kitaba şunu yazdı ve onu arşının altına koydu. Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Buna göre binaenaleyh diyor, rızkınızı güzel bir şekilde arayın diyor. Bunun ötesi olmaz ki. O halde dünyevi menfaatler uğruna dinimizi eksik yaşamak gibi bir hadise olmasın. Tekrar ediyorum hele bu asırda dini yaşamanın İslam'ın emirlerine sahip çıkmanın değerinin çok büyük olduğunu bilelim. Bilelim. Herkesin sahabe gibi yaşadığı bir dönemde İslam'ı yaşamak çok kolaydır. Zor değildir. Ama etrafın ins ve cin şeytanlarıyla ins ve cinnin türlü türlü tezgahlarıyla, fitneleriyle, tuzaklarıyla dolup taştığı bu asırda dinin bir emrini yaşamak kolay değildir. Allah size bu zor alanı elde etme nimetini vermişken ona çok sahipleneceksiniz. Sahip olduğumuzun kıymetini de bileceğiz. Bu kadar milyar insan arasından Allahü Teala bana Müslüman olmak ve bir dereceye kadar salih amel işlemeyi nasip etmiş. Bu nimetin kıymetini bilmeyeceğim de neyin kıymetini bileceğim? Bunun farkında olmayacak insan da neyin farkında olacak? Bunun için her şeyden önce Allah'a çok şükretmeyeceğiz de. Neyi şükrünü yapacağız? şükür çünkü nimetin farkına varmakla başlar. Üzerimizdeki nimetin farkına varalım. Çoğu insan bakıyoruz, neyin var? Hani eskilerin dediği gibi bir dokun bin adilla. Ah şu umar, şu marşı, şu marşı, şu umar. Yavaş ol kardeş. Allah'ın senin üzerindeki nimetlerini saymakla işe başlayalım. Say bakalım hangisi daha fazla? Hangisi daha fazla? Geçen birisi bir iki rahatsızlığından şikayet olacak, o, edecek oldu. Hemen arkasından uyandı. Dedi ki, vallahi şikayet etmeye hakkım yok. Benim arkadaşlarımın bir çoğu öldü. Arkadaşlarımın bir çoğu baypas oldu. Arkadaşlarımın kaç tanesi, evet, söyleyeyim felç. Böyle çevresi geliş olabilir Şöyle böyle böyle. Evet de bunlar hiçbirisi yok. Şikayet edilmeye ne hakkım var dedi. Dedi ya Allah razı olsun. Bunu görebilmek gerçekten bir nimet. Bunun farkında olmak bir nimet. Şikayet. Kimi kime şikayet ediyorsun? Bana şikayet ettin. Ben sana ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim? Allah'a mı bana şikayet ediyorsun haşa? Ben ne yapabilirim? Ha, her bir şeyin de eğer bir çıkar yolu varsa o yoldan başvurarak ondan kurtulmaya çalış. Diyelim ki bir insan fakr-ı zaruret içerisindedir. Fakr-ı zaruret içerisinden kurtulmanın yolları vardır. Şer'i yollar vardır. Ne zaman o şer'i yollar tıkanırsa, imkanın içerisindeki çareler tükenirse Cenab-ı Allah hiç merak etme sana başka bir yol şey eder. Sen samimi olarak helalinden Allahü u Teala'nın seni sıkıntıdan kurtarması için şey dersen Allah-u Teala sana bir çıkış yolu gösterir Ve يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا diyor Cenab-ı Allah. Allah'a tevekkül edene Allah bir çıkış yolu gösterir ve ummadığı, beklemediği bir yerden ona rızık ihsan eder. Bunda bir gecikme varsa iki sebebi veya birkaç sebebi olabilir. Ya biz hakkıyla Allah'a tevekkül etmiyoruz yahut da Tevekkülün de bir zamanı vardır, o zamanın zaferle neticeleneceği vakit gelmemiştir, henüz gelecektir. Acele etmek olmaz. Din üzere, yani dini yaşamak üzere sabretmekten bahsediyoruz kısacası. İslam'ı yaşamak, sabrın birkaç türlüsü var. Sabır, bir, itaat üzere sabır. İki, masiyet işlememekte kararlı olmak. Tararlılığını sürdürmek suretiyle sabır. Üç, gelen musibetlere karşı sadece Allah'a güvenip dayanarak Allah'tan geldiğini bilerek sabır. Onlara karşı kimseyi, Allah'a kimseye şikayet etmemek suretiyle. Feryadı figan etmemek suretiyle. Yüzsünü başını yırtmamak suretiyle. Ahıtlar yakmamak suretiyle. Aksine her şey Allah'ındır. Biz Allah'a aidiz. Ve ona döneceğiz şuuru ile durması gereken yerde durmak suretiyle sanır. Bu sabırlar var ya, sabrın da bu manada İslam üzerine sabır yani kısacası mükafatı çok büyük. Çok büyük. Ne diyor Zümer suresinde Cenab-ı Allah? İnsanı hayran bırakan bir buyruktur bu. Hayran kalmamak mümkün değil. ''İnnemâ yuveffes sâbirûne ecrehum bi hisâb'' diyor. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir. Hesapsız. Ahirete iman edeceksin de bu ayet-i kerime seni ifade edeyse silkelemeyecek. Mümkün değil. Ne kadar büyük bir lütuf, ne kadar büyük bir ihsan. Evet. Ondan sonra Cenab-ı Allah bakın ne diyor. Ey insanlar! Eğer benim dinimden yana bir şüphe içerisindeseniz. Bakınız, iman ile küfür, müminler ile kafirler her zaman karşı karşıyadırlar. Esasen kafirler sizin iman ettiğiniz gibi iman etseler arada bir fark kalmaz küfürleri üzerinde direnmez. Diyor ki, ey insanlar, ne demek? İslam, bütün beşeriyete ulaştırılması gereken bir dindir. İslam'ın daveti, İslam dininin çağrısı, Arapların veya Türklerin veya Acemlerin, Pakistan'ın veya Afrikalı'nın dini değil, bütün insanlığın dinidir. Dolayısıyla bu dini bilip tanıyan, bu dine iman eden herkesin bütün beşeriyete karşı bu dini ulaştırmak sorumluluğu, görevi ve vazifesi vardır. Yapabildiği kadarını yapmak zorundadır. Ey insanlar eğer benim dinim hakkında herhangi bir şüpheniz varsa yani benim dinimin mahiyetine bilmiyorsanız Şüpheden kasıt bu. Benim dinim ne? Bunu bana soruyorsanız ben de size cevabını veriyorum diyor. Öyle İslam'ın daveti eğilip bükülecek, yarım yavarak ağızla söylenecek bir dava değildir. İşte bu Allah-u Ekber bunu çağırıyor. Davamız budur, davetimiz bu. Estaizu billah. Fela e'budu lezine min dunillah diyor. Ben şunu bilin ki sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapma. Ezan bitsin devam edeceğiz inşallah. Allah'a <gülüyor> emanet